bir ayette olsa ezberlemek isteyen kardeşlerime ezber açısından ne yapacaklarına dair tavsiyelerim var eğer Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemeyi planlıyorsa birisi zaten bir medresede bir hoca nezaretinde bunu yapacak şimdilik ona söylemiyorum bu sözlerim ama evde hanım kardeşlerime veya ofiste bir saat boş vakit bulan erkek kardeşlerime genç ihtiyar 60 yaşında 65 yaşında hiçbir yaş sınırı yok cinsiyet sınırı yok iş farkı yok hepimiz için bir ayet de olsa bu dünyada ezberleyebiliriz hamile hanım daha fazla ezberler hem şifa olur rahatlık olur onun için İş yoğunluğunda olan insan dinlenmek için ezberler. Sinirli insan Rabbime sığındım ben de diye ezberler. Keyfi yerinde olan zaten ezberlesin. Hepimiz hafız olalım keşke. Ama bir ayetin hafızı olduğumuz zaman tek bir ayetin. Mesela kul hüvallahu ehad bir ayet. Allahu's-samed ikinci ayet. Kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik Sadece kul huvallahu ayetini bilenle ilave olarak Allahu samedi ayetini bilen aynı yerde mi olacak cennette vallahi değil billahi değil kesinlikle iki ayet fazla bilen beş ayet fazla bilenden daha geride olacak bir ayet bilen de iki ayet bilenden daha geride olacak, tamam herkes cennette olacak ama her ayet cennette bir tabakanın işareti dolayısıyla biz senede bir ayetcik ezberlesek 10 senede 10 ayet yapar bu büyük bir nimet tamamını ezberlersek ne ala? onun için özellikle hanım kardeşlerime ve herkese tavsiyem önce Haftada bir ayet planı yapsınlar. Sonra bunu ayda bir sayfaya çıkarsınlar. Yavaş yavaş bir sene o bir ayet devam etsin. Sonra iki sene bir sayfa devam etsin. 50 yaşına geldiğinde mucizevi bir şekilde büyük çapta Kur'an ayetlerini ezber bildiğini görecektir. Zaten huzuru ve iç rahatlığı onu coşturacak Allah'ın izniyle asla yaşlılar yapamaz diye bir şey yok evet yaşlı çocuklar oyuncağa, çevreye, arkadaşa, aşka dadandıkları için hafızlık yapamakta zorlanırlar ama 30 yaşında bir insan çocuk gibi zihnini dağıtmayacağı için bazen çocuk kadar da güzel yani küçük çocuk kadar güzel ezber yapabilir bir ayetin hafızıyız inşallah bir sahifenin hafızıyız inşallah diye özellikle planlar yapalım. Bunun için neler tavsiye ediyorum? Birinci tavsiyem Allah niyetimize bakacak. Ben bir ayetle başladım Haftada bir ayet yapıyorum. İnşallah bir gün Bakara suresini bitireceğim. İnşallah gelinlerim, damatlarım olduğu zaman da Alimbran suresini ezberlerim zarar yok niyetimizi görsün ki Allah biz onun kitabına sarılmak istiyoruz 2 bunu niye yapıyorum? Elbette gayem Kur'an'la buluşan Müslüman olmaktır 3 dua et çünkü şeytan bunu yaptırmayacaktır sana yaptırmamak isteyecektir çaren senin şeytanın sahibine sığınmandır yani dua etmendir Ya Rabbi Sabah namazından sonraki duam mesela, Ya Rabbi, ben Bakara suresini ezberlemiş bir Müslüman olmak istiyorum. Mesela genç bir hanım, nişanlandım, evlilik evime girdiğim zaman, Bakara suresinin hafızı olacağım inşallah, Ya Rabbi. İki ay var zaten, iki ayda da ben bunu ezberleyeceğim. Hiçbir sakıncası yok. Allah yardım eder. Ve dördüncü tavsiyem, buna bir program yap, baştan sağma olmasın. Yemeğin bir vakti var, işe gitmenin vakti var, uyumanın vakti var, gezmenin vakti var, saat 17'de çay diye bir vakit var. Kur'an'ı ezberlemeye gelince ne zaman fırsat olursa dedin mi şeytan bunu kullanır, yaptırtmaz onu. O zaman ne yapacağız? Plan yapacağız. Evet haftada 5 saati buna ayırıyorum. Şu gün şu kadar, şu gün şu kadar diyeceğiz. Benim adeta o dinlenme saatim gibi olacak. Beşinci tavsiyem de, kesinlikle hafızlık bir ayette olsa ben ona hafızlık diyorum kolay bir iş değil sonradan tutunan için ama yapılmaz bir işte değil arada kopmalar yorulmalar bıkmalar usanmalar olabilir bir sıkıntı yok gündüz yoruluyoruz biz değil mi yorulduk diye intihar etmiyoruz yatıp dinleniyoruz dinlenince sabahın dinç kalkıyoruz hastalanıyoruz iyileşiyoruz hayata devam ediyoruz Kur'an-ı Kerim'den de yorulursak ezberden aksama olursa sabredeceğiz 6 Kur'an-ı Kerim'in tamamı hedefim olsun bir ayeti asla basit görmeyelim bir ayet bir ayettir bu bir ayet için yedi kat gökten Cebrail gelmedi mi? basit bir şey mi bir ayet? Hangi ayeti Kur'an-ı Kerim'in çıkarılabilir? Hiçbiri. O zaman bir ayeti basit görmüyorsun. Basit gördüğün an sen bu işi yapamayacaksın. Şeytan seni kullanıyor demektir. Yedinci tavsiyemiz, Kur'an-ı Kerim için medrese iyi olur ama şart değil. Evde de olur, iş yerinde de olur, camide de olur. Şart olan, yüksek performanslı arzundur ve sürekliliktir. Evimizi, iş yerimizi, otobüsü, yoldayı, spor yaparken, yürüyüş yaparken evimdeki bahçeyi özel medreseye dönüştürebilirim. Kesinlikle. Hiçbir sıkıntısı yok. Medrese şart değil, atılım ve heyecan şart. Sekizinci olarak, Kur'an-ı Kerim yanlış okunduğu zaman asla Kur'an değildir. Cebrail aleyhisselamın getirdiği gibi okunması lazım. Bunun için de bir ayeti ezberleyeceksem onu muhakkak icazetli, doğru okuduğu bilinen birine dinletmem lazım. Mesela ben ''Kul Allahu ehedi Allahu's-samed'' diye ezberleyeceğim bugün. Şimdi elhamdülillah bin bir teknoloji var. Bir iletişim cihazına sesimi yüklerim. Filancaya gitmeden bunu bir dinlesene doğru okuyor muyum derim. O da dinler. Yarım dakika içinde bana geri döner. Sen şuna dikkat etmiyorsun. Ehad diyorsun. Ehad değil, ehade olacak der. Düzeltirim onu. Tekrar okurum. Tamam düzgün okuyorsun derse şimdi ezberlerim. 10 kere, 20 kere, 30 kere kaç kere de okuyabiliyorsam eğer. Mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'den bir kelime, iki kelime, üç kelime, ayda bir kelime Sene de 5 kelime ezberleyelim. Rahman ne demek? Bunu çözmeye çalışalım. Mesela sırat ne demek? Bunu şimdi internetten de öğrenebilir insan. Bir tefsir kitabından da öğrenebilir. Bir 10. tavsiyemiz insan unutmakla müpteladır. Yani unutmak insanın kaderidir. Hiçbir insan yoktur ki unutmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile namaz kılarken tıkandı. Hangi ayeti okuyacağını hatırlayamadı da ashab-ı kiram arkadan toparladılar. Unutmak bir ayıp değildir. Sav saklamak ayıptır, günahtır. Filan gün ayeti ezberlemiştim. 2 ay sonra unuttum. Kafir mi oldum? Günahkar mı oldum? Hayır insansın, hele yaşlıysan kolay unutursun, çok meşguliyetin varsa kolay unutursun ama gayret ediyorum hatırlamaya çalışıyorum, bir sıkıntı yok ezberledik gitti, gençlik hatırasıydı bu tehlikeli bu çok büyük bir günah, Allah muhafaza buyursun hafızlık yapmak bir ayet içinde olsa Makara Suresi içinde olsa Kur'an okuyanı olmaktır Kur'an okuyan demek Allah'a yükselen adam demek herkes okuduğu kadar Allah katında her okuduğun ayetin her harfi on sevabı olarak yazılıyor bunları rahmete en çok muhtaç olduğun gün bulacaksın Allah'ın izniyle O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin وَذَكِّرْ Mini